Ee, yanlış bilinenler diye bir bahsimiz olacak. Bir bölüm açacağız. Bunların içerisinde İsa Aleyhisselam'ın nüzulu var. Mehdi Aleyhisselam var. Deccal hadisesi var. Ve buna benzer e, meseleler var. İnşallah bunları bir bapta işleyeceğiz. Ancak heh, aslında sorun sorun aynen öyledir. Sorun bu kardeşimizin bu kardeşimizin Said Nursi'ye veya veyahut o çizgide bulunanları hatasız görmesidir.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 Ömer mi, Ebu Bekir Ömer mi üstündür yoksa Said Nursi mi üstündür? Böyle bir soru soruyor musunuz? Sorduğunuzda nasıl bir cevap alıyorsunuz? Eğer dersek ki Said Nursi gerçekten bu büyük bir iftiradır. Çünkü Ehl-i Sünnet akidesine göre, yani sizin de eşiniz Ehl-i Sünnet'ten olduğuna göre, Ehl-i Sünnet akidesinde, bakınız dikkat ediniz, o zaman sizin eşiniz Ehl-i Sünnet'ten değil, onu ben size söyleyeyim, yani Ehl-i Sünnet'ten beslenen birisi ise,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 Allah azze ve celle'nin semavi kitaplarının yanında bir de Said Nursi'nin kitaplarını sayacağız öyle mi? Allah azze ve celle ona yazdırdı da ümmetten gizledi mi böyle bir şey var mı ya? Bu din midir? Dinimizi nereden alıyoruz? Lütfen Ehli Sünnet akidesini iyi tanıyalım. Ehli Sünnet akidesinin ne olduğunu iyi bilelim. Allah azze ve celle biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem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 Bana kalırsa hizmeti olmuştur. Ancak bu o dönemle ilgilidir. Kişiler de bildiği kadarıyla, bildiği kadarıyla mükelleftirler. Dolayısıyla fazlasını beklemek de doğru olmaz. Doğru olmaz. E, dolayısıyla e, bizim için en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً Kardeş siz deyiniz ki eşinize.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 Ha Said Nursi'nin isabet ettiği yerlerle hata yaptığı yerleri mi kastediyorsunuz? Zaten biz bizzat hadis kitabından da ders işlesek, Allah hamdolsun. Allah hamdolsun sağlam bir yol tutmaktayız. Bizzat bizzat Buhari'yi açıp e, işlesek, sahihtir. Müslim'i açıp işlesek veya Tirmizi ise İbn Mace, bu Davud ve e, Ahmed İbn Hanbel'in müsnedi hangisi olursa olsun Mutlaka o hadisin durumunu ortaya ortaya koyuyoruz. Yani bırakınız normal bir kitabı. Biz hadisin kendisi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hücceti olan yani sözü olan hadisi aldığımız zaman bile onu alıp o hadisle ilgili hadis alimlerimizin ne dediğini söylüyoruz. Hadisin efendim ee, durumunu söylüyoruz.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 Hata yaptığı yerlere cevap veren kardeşlerimiz var. Ama ancak böyle oturacağız baştan, başlayacağız bir yerden, devam edeceğiz. Bu daha isabetli olur inşallah. Tabii ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım bunu bir araştırmadan sonra burada paylaşıyorum sizlerle. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alayeli Muhammed. Subhaneke Allahümme bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته